Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestahedi. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu. Ya eyyuhellezine aminu tekullaha hakku tuqati ve la temutunna illa ve entum muslimun. İyi insanlara takubunuzun Rabbi'ndan olan, kalktığınızın bir <gülüyor> nefsinden ve ondan biriyle evlendiği ve onlardan bir sürü erkek ve kadın var. Takubunuzun Allah'tan olan, sormuşsunuzun biri olan Allah'tan olan. Allah, sizin için rakibi olur. Amma ba'du fe'ibadallah inna astaqal al-hadi hadi sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdethatuha ve ve Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatu selam getirelim. İmam Müslim'in sahinden Kitabu'l imanı almaya devam ediyoruz. 10. babtaydık babı delil ala en men ma tale tevhid dakhala'l cennete kat'an kim ki tevhid üzere ölürse onun kesinlikle cennete geleceğinin delili babı evet 48 nolu hadise geldik mukaddime dahil 30 nolu hadis Kitabu'l iman içinde rakam olarak sayfa 221 Şöyle bir önceye bakarsak ne yapmıştı İmam Müslim? Önce Osman bin Affan rivayetini zikretmişti. Peşinden Ebu Hureyre rivayetini, peşinden de Ubade İbni es Samit rivayetini zikretmişti. Yani 3 tane sahabinin ne rivayetine yer verdi. Osman bin Affan, Ebu Hureyre ve Ubade bin Samit. Evet. İki sahabenin rivayeti daha var Bap'ta ki gelecek bugün Muaz bin Cebel rivayeti bu. Ondan sonra da İtban bin Malik rivayeti. Muaz bin Cebel rivayetinin farklı tariklerini almış. Bazı tariklerinde doğrudan Enes bin Malik Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor. Enes bin Malik kimden? <gülüyor> Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor. Bazı tariklerinde he, Enes bin Malik doğrudan Muaz'la peygamber Aleyhissalatu vesselam arasında şöyle geçti diyor. Evet. Yani bazı rivayetlerinde Enes bin Malik Muaz'dan naklen. Bazı rivayetlerinde de Enes bin Malik Muaz'la peygamber Aleyhissalatu vesselam arasında şöyle geçti diyor. Bazı tariklerinde de hiç Enes'in zikri yok. Doğrudan ha mesela El Esved bin Hilal kimden rivayet ediyor? Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor. Farklı tarikleri var hadisin. Şimdi e, daima ilk aldığı en neydi? Sahihiydi. Bu İmam Müslim'in neydi? Genel izlemiş olduğu neydi? Yoldu, yöntemdi. Şimdi Muaz bin Cebel'in ilk tarikini ki Enes bin Mali'in ondan rivayetini inşallah alalım. Ondan sonra zaten tarikler geldikçe ne yapacağız? Vereceğiz. Evet. Karimiz okusun. Başla. Gale İmamur <gülüyor> Müslim Galat Gale haddesene haddamun Şimdi başta gale dediğin için bir daha gale demene gerek yok değil mi? He. Ha. Gale el Müslim Rahimuhullah Gale el-İmamu Müslim rahimehullah. Hadda sana, hadda bunu Halid'in ezdi dersen daha doğru olur. Haddab bunu Halid'in ezdi yu. Gale Galete sana Hammam. Galete sana Katadtu. Galete sana Enes bin Malik'in amm Muazib ve Cebelim. Gale kuntu zannebi sallallahu aleyhi ve sellem liye bin binhe illa muhira tur râli, falâ ya mazdun jebelin, sa kultu labbi ik ve sâdek, thumma sâra saat sa thumma falâ ya mazdun jebelin, kultu labbi ik ve sâdek, thumma sâra saat saat thumma falâ ya mazdun ve kultu labbi ve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 Hal tedrima hakkul ibadi ve Evet bu ilk tariki e, doğrudan Enes bin Mali'in kimden Muaz bin Cebel'in rivayeti olarak hadisi bize ne yapması nakletmesi yani sahabinin sahabiden rivayeti Sahabinin sahabiden rivayeti şimdi e, katade muazı görmüş müdür görmemiş midir katade ebni diame şimdi katade muazı görse zaten enes bin mali zikretmesi sadece ve sadece e, olaya iki sahabinin şahit olduğunu zikretme babıyladır değil mi e, birazdan zaten e, bazı bilgiler verilecek Alalım bir tercümesini hadisin. Bize Hedda bin Halid. Ki imam Müslüm'ün neyi? Şeyhi. Hocası. Bize dedi. Değil mi? Demek ki başkaları da var. El ezdi. Kimmiş? bu Halid Hedda bin Halid. İcid'i 235 defa ditmiştir. Bastırıldır. İsmin olduğu da söylenir. Müslüm'de hütbe diye dizikli geçer. Hedda <Gülüyor> ile hütbenin biri isim, diğeri lakap oldu ittifak ise de hangisinin isim, hangisinin lakap olduğu ihtilafı Yani Heddab ve Hüdbe biri isim, biri lakap ama işte hangisi isim hangisi lakap? Evet. Bazıları kendisine Hüdbe denilince kızardığını ileri sürerek isminin Heddab olduğunu iddia etmişlerse de Buhari Hüdbe zikretmiştir. Bu zat Buhari ile Müslim'in şeylerindendir. Buhari onu herhalde başkalarından daha iyi. Bilir. Yani burada e, kimi tercih ediyor? Buhari'yi tercih ediyor. Ki yani Buhari hütbe demiş. Buhari hütbe demiş. Yani e, halbuki hütbe deyince kızardığı ileri sürülüyor. Onun için heddab demişler. Birileri heddabı tercüme etmiş ama Buhari hüdbe de demiş. Demek ki şeyh olduğuna göre de e, onun tercihini almak nedir? Daha makuldür demek istiyor. Evet. Devam edelim. Dedi ki bize Hemmam. Rivayet etti. Kimmiş Hemmam? Hemmam bin Yahya bin Dinar. Hicri 163'te vefat etmiştir. Basra'ı azalttık kölelerdendir. Evet. Dedi ki bize Katade rivayet etti. Vermedi. Daha önce geçti çünkü Katade kaç kere değil mi? Heh. Dedi ki bize Enes bin Malik Muaz bin Cebel'den naklen rivayet eyledi. Muaz şunları söylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Evet terki yani e, redif ya da ritf. Yani e, redif olsa ismi fail olur. Yani terkisinde bulunan kimse. Burada ridf yani bizzat kendisi fiilin terki eylemindeydim. Yani arkasındaydım Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet. Devam edelim. Onunla aramızda semerin arka kaşından başka bir şey yoktu. Evet. Mukhiratul rahil. Semerin arka kaşı. Yani ee, şöyle şöyle ya. Sadece bir tane kaş var arada. O kadar yakın peygamber sallallahu e, aleyhi ve sellem'e. Evet. Devam. Bana edeyim. ya Muhammed cebel dedi. Ben lebeyik ya Rasulullah vessaadektir. Yani burada bakayım kendi hem ismi, babası ismiyle hitap ediyor. Bu bu tür hitapları da ara sıra kullanmakta fayda var. Yani tabi biz Türk toplumunda bunu unuttuk. Halbuki işte Necmi işte işte mesela işte Hüseyin Oğlu Necmi, Ahmet Oğlu Muhammed. Recep oğlu Şaban. Neyse. Heh. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, babasıyla da hitap ediyor ona. Yani Cebel'in oğlu Muaz diyor. Evet. Sonra biraz yürüdü ve yine Ya Muaz bir Cebel dedi. Evet. E, ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nida ediyor. Ki burada nida gaybe değil. Hazır olana. Ne diyor? Ey Muaz. Değil mi? Ey Muaz İbni Cebel. E, ve cevabı ne? Lebeiki ya Rasulallah ve Saadek. Tabi burada ya kullanmamış, tercümede kullanmış. Dikkat ederseniz. Arapçasında yok. Mahzuf. Lebeiki ya Rasulallah ve Saadek. Yani ey Allah'ın Rasulü sana telbi olsun, yani icabet ve saadi olsun. Yani hemen koşma. Hemen ne yapma? İcabet etme yani peygamber aleyhissalatü vesselam onlara isimleriyle hitap <gülüyor> ettiği zaman onlar peygamber aleyhissalatü vesselamın bu isimle hitabını bile emir telakki ediyorlar. Emir telakki ettikleri için hemen yani e hani buyurdan da öte bir cevaptır. bu. Türkçe'de belki hani buyur diyerek ha bir şeyi ne yapabilirsin? Gönül ferahlığıyla ifade edebilirsin ama lebbeyke ve sadeyke demek yani artık ben senin emrine amadeyim. Buyur ala buyur. Yani Gönül rahatlığıyla buyur. Başımın gözümün üstüne buyur. Sen ne dersen biz onu yerine getirmeye neyiz? Amadeyiz. Hazırız. Ha. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği cevap <gülüyor> tabii yani e, bir Habib'in mahbubuna verdiği cevap. Bir Habib'in mahbubuna verdiği cevap. O kadar ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne de hitabında bile hitabında bile bağlılar değil mi telbiyede evet devam edelim ya muhatib cevel dedi levbeik ya resulallah ve saadeik dedim sonra biraz Şimdi biraz kelimesi saaten kelimesi an manasına da gelir biraz manasına da gelir bildiğimiz 60 dakikayı ifade eden bir saat manası da gelir daha önce aldık bunu hatırlarsanız yani saat yani burada işte biraz yürümek demek biraz beklemek demek evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz Bin Cebel'e Ya Muaz diyor. Buyur Ey Allah Resulü emrine amadeyim diyor. Yine yürüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha Muaz Bin Cebel diyor. O gene buyur Ya Resulallah emrine amadeyim diyor. Sonra evet Ya Muaz Bin Cebel buyurdu. Ben Lebbik Ya Resulallah ve saad dedim. Üç kere yani oluyor demek ki bir daha Ya Muaz Bin Cebel diyor. Peygamber Efendimiz gene şey, Muaz ibn-i Cebel yine ne yapıyor? Ee, Buyur ey Allah Resulü emrine amadeyim diyor. Evet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? diye sorulu. Ben. Evet peygamber efendimizin e, sorusu. Bak soru soruyor bazen. He, şimdi meselenin önemine binaen de 3 kere ismiyle zikrediyor. 3 kere de karşı taraftan ne alıyor ve zaten şarih değinecek kısmen. Karşı taraftan da cevap alıyor. Yani bunun çok faydası var. Meselenin önemini ibraz, izhar, bu bir, bu olabilir. İki, karşı tarafın dikkatini çekme. Dikkatini bir mesele üzerinde ne yapma? Yoğunlaştırma. Üç, öyle bir şey gelecek ki bu sözümün arkasından alel intibah ol. Geldi. Ne geldi? Ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? Soru soruyor. Aslında bu soru he, cahilin alime sorusu değil. Bilmeyenin bilene sorusu değil. Çok iyi bilenin bilmesi muhtemel olana sorusu. Şimdi bilmez diyemeyiz Muaz. Bilebilir de. Ama çok iyi bilenin bilmesi muhtemel olana sorusu. Burada bir hikmet var. Karşı tarafa izzet veriyor bu. Azizlik veriyor. Muhatap. Adam kabul ediyor onu. La şey değil yani. Çok önemli. İnsana verdiği değer, muhtaç olduğundan dolayı değil, bilmediğinden dolayı değil, karşıdakine verdiği değerden dolayı. Sorduğu soru da muazzımlı cebel. Başkası değil. Bir rivayeti daha geçmişte hatırlıyor musunuz? Nereye yollamıştı onu? Yemen'e. Yemen ne demişti ona? İnsanların ilk, i̇nsanlar ilk davet edeceğin şey ne olsun? Tevhid. La ilahe illallah. Ha öyle bir yani zat karşımızdaki? Valisi aleyhissalatü vesselamın davetçisi, mübelliği yani öyle normal bir insan değil. Yüz bin küsür sahabi. Hepsi birbirinden kıymetli ama bazıları var ki ashab-ı suffe'den. Bazıları var ki fakih. Fukahasından. Bazıları var ki muksirundan. Hepsi birbirinden kıymetli. Evet. Devam edelim. Ben Allah ve Resulü bilir dedim. İşte teeddüpleri. Bilmem demiyor. Allah ve Resulü bilir. Yani ama nasıl bilir? Daha iyi bilir. Şimdi burada tabii yani ee nispeten ee tercüme. Tercüme olduğu için de tercümede tasarruf olması ne? Doğal. Alem kelimesi geçiyor burada. İsmi tafdil. Yani Allah ve Resulü bilir değil sadece. Allah ve Resulü en iyisini bilir. En doğrusunu bilir. Biz de belki bir şeyler söyleriz ama su gelince teyemmüm bozulur. Allah ve Resulünün yanında indinde huzurunda bizim cevabımıza ne hacet? Teeddüp. Çok önemli bu. Yani hep diyoruz ilim Allah dedi ki, Resulullah dedi ki bilmiyorum. İşte bu he, yani e, Allah ve Resulullah'ın dediğini bize nakletme. Onlardan aldığını bize tebliğ etme mücadelesinin bir parçası. Bir hikmet var bu işte. Evet devam edelim. Gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları buyurdu. Yani Allah'ın bizim üzerimizde bir hakkı var. Bizden bir şey istiyor. Bir görev yüklemiş değil mi? Ona ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak işte. Şimdi baba uygunluğu ilk başı. Sonuyla tamamı uyacak. Devam edelim. Sonra biraz daha yürüdü ve yine Ya'muz ibn Cebel dedi. Lebbeyt Ya Rasulallah ve saadet dedi. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin dedi? Ben... Şimdi ilkinde üst soru üzerine o soruyu sorup cevap vermişti. Burada bir kere dedi. Ya'muz ibn Cebel o gene aynı tevazu ile cevap verdi. Şimdi mefhumu muhalifini soruyor. Tamam Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bu. Peki Kulların Allah üzerinde bir hakkı var mı? O nedir? Şimdi dikkat edin soruyu soran Muaz değil. Soruyu soran Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Cevabı da veren o. Evet. Şimdi Muaz bin Cebel sorsaydı acaba başı sorardı ama şu sonu sorar mıydı? Bir de olaya öyle bakın. İncelik esas sonda. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı tamam. Üç aşağı beş yukarı. Değil mi? Nedir o? İbadet. Ha, ona ibadet etmeleri, hiçbir şeyi. Şirk koşmamaları. Tamam bu kadarını sorduk diyelim ama bir de işin sonu var. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Hani kulların Allah üzerinde hakkı mı olurmuş ya? Kul da kimmiş? Allah müstahini değil mi? Gani değil mi? İşte burada ne var? Bir mucize var. Kendi nefsinden, kendi hevasından bir şey ne yapmıyor? Konuşmuyor. Her konuştuğu Allah'tan ona bildirilen bir ney? Vahiy ama metlu ama gayrı metlu. Kulların Allah üzerinde hakkı. Evet. O ne diyor peki cevap olarak? Allah ve Resulü bilir dedim. Yani en doğrusunu, en iyisini bilir. Evet. Onlara azap etmemesidir buyurdular. Evet. Yani ibadet edip şirk koşmayana azap etmemesi. Yani ne demek azap etmemesi? Ebediyen cehennemde bırakmaması. Ebediyen cehennemde bırakmaması. Evet. Şimdi bakalım şerhtenler deniyor. Zaten bunlar 3 aşağı 5 yukarı geçecek. Ondan sonra zaten diğer hadise geçeriz. Evet. Ritf, hayvan üzerinde bulunan bir kimsenin terkisine yani arkasına oturandır kelimenin meşhur rivayeti bu ise de kadı yazın beyanına göre radif şeklinde rivayeti dahi vardır. Yani yani kuntu radifen nebi daha çok öyle de geçer. Kadı yaz e, ismi faiz şekliyle de geçtiğini söylüyor evet. Rah devenin semeridir. Atın eğerine serç, eşeğin semerine ükaf derler. Evet. Şimdi devenin şimdi Arapça işte bu. <gülüyor> yani biz de semer semer devenin semeri diyoruz. Atın semeri diyoruz. Eşeğin semeri diyoruz. Yani üç nesneyle birlikte zikrediyoruz. Deve, at, eşek. Ama Arapçada her biri ayrı. Heh. Yani biri rahal, diğeri sert, diğeri ukaf. İşte zor bir dil onun için. Yani çokça kelime ezberlemek lazım. Bir de lehçeden lehçeye ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Bizde halbuki bir semere adam semeri de dersin <gülüyor> dörde tamamlarsın değil mi? Heh. Ama bak orada öyle değil yani işte. Arapça da öyle değil. Evet. Devam edelim. rah Semer'in arkasındaki kaştır. Bu kelime muahhara dahi okunabilir. Yani muahhara olarak da okunabiliyor. Evet. Ancak aynı manada rah tabiri daha çok kullanılır. Evet. rah, sonu. Evet. Hz. Muaz radıyallahu anh aramızda Semer'in ardı kaşından başka bir şey yoktu. Demekle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son derece yakın bulunduğunu mübalağalı bir şekilde almak istemiş. <gülüyor> yani aslında mübalağa da demek doğru olur mu? Yani mübalağa da yok yani. Çünkü bazı rivayetlerde peygamber Efendimize vesselam'a sarıldığını ha, eliyle onu tuttuğunu da biliyoruz yani. He, ama yani e, şunu demek istiyor yani o kadar yakındım ki yani, o kadar yakındım ki bunu benden belleyin yani. Ben bunu bizzat o yakınlıkla peygamber Efendimize işittim. O kadar yakınındaydım yani. Evet. Lebbeyk sana tekrar tekrar icabet eylerim demektir. Hac bahsinde görüleceği vecihle bu kelimenin manası hakkında birkaç kabil dahi vardır. Yani Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk elâ şerîk elekelebbeyk var ya meşhur telbiye. Orada da Allah'ın emrine ne yapıyorsunuz? İcabet ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz işte? Bütün ailenizi, malınızı, mülkünüzü, sevdiklerinizi geride bırakarak tabii şimdiki gibi uçakla değil, 3 saat, 4 saat değil, 6 aylık 3 aylık, 5 aylık mesafeye göre he, süren bir yolculukla hacca gidiyorsunuz. Yani yeri geliyor senenin 8 ayı yoksunuz. Osmanlı sultanları niye hac ibadetini ifa edememiştir? Mekke'yi sevmediklerinden. Resullaha hasret olmadıklarından mı bazıları öyle telakki ediyor ama yanlış. Ya o dönemin koşullarında Sultan Abdülhamit Han demir yolunu yapana kadar heh bir sultanın 7-8 ay devlet idaresini bırakıp hacca gitmesi kolay bir iş değil. E canım Emeviler, Abbasiler onlar dibindeydi ya, cembindeydi de ondan. Zaten Hz. Ali'ye kadar neredeydi hilafet? İçizdi. Yani Medine'deydi zaten ondan sonra ne yaptı? Kufe'ye gitti. Kufe'ye gitti. Yani kolay değil. Yakın mesafeler. O dönemde yani koskoca padişah 9 ay, 10 ay yok. Kolay bir iş değil. Telgraf yok, telefon yok, bir şey yok. Ha. Ama ne var? Ha. Yani ee, telbiye işte. Allah'ın emrine ne? Boyun eğme. E zaten e, bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor değil mi? Evveli de var. Emirime itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Bakın silsileyi görüyor musunuz? İslam dini dışında... <gülüyor> Ha, bu mertebeyi, bu yetkiyi emire kim vermiştir? Yani maruf dahilinde emire itaat, Resulullah'a itaat. Yani sen maruf dahilinde emire itaat ettiğinde Resulullah'a itaat etmiş gibi ecir alıyorsun. İsyan ettiğinde de Resulullah'a isyan etmiş gibi ecir alıyorsun. Bir farklı. İsyan eğer emrini uygulamamaysa ha, elbette ki her ikisinin emrini uygulamamada bir ölçüde nedir? Eşit kapıya çıkar. Ama eğer isyandan maksadın inkarsa elbette ki Resulullah'ı inkar etmek adamı neden çıkarır? Dinden. Dinden çıkarır. Aradaki fark bu. Ama o Resulullah inkar ettiği için değil aslında. Allah'a da inkar etmiş olduğu için. Çünkü imanın altı neyi? Rüklü olmazsa olmazdır. Birinin inkarı hepsini ne çıkarır? boş çıkarır, vaatil çıkarır da ondan. Kalbi inkar söz konusudur. Onun için yani itaat var burada. İtaat. Sonsuz bir itaat. Evet, devam edelim. Senin taatin üzeriyim. Mahabbetim sanadır ila ahire gibi. Yani yani hangi sıgayı koyarsanız koyun. İşte anam babam sana feda olsun, emrine amadeyim. Buyur ya Resulallah başım gözüm üzere olsun ey Allah Resulü icabet üzere icabet ediyorum ey Allah Resulü yani şimdi tabi e, Türkçe'de belki e, bunun çok da güzel ifadesi yok ama Osmanlıca'da e, bu telbiyeyi ifade edici çok güzel tamlamalar var. Çünkü Rasul Aleyhisselatü Vesselam met ederken de bu tamlamaları kullanıyoruz. O Farsça'dan başka dillerden de geçme yani bunların aslında güzel ifade tarzları var ama Tabi e, bu ifade tarzını burada değil de daha çok Ahmet Naim'in e, Tecrid-i Sarih tercümesinde görebilirsiniz. Çünkü o 20'lerin 30'ların dilidir. Bu 70'lerin dili. E bugün şimdi şu şer yazıldığında şu dilden de bir şey kalmamış artık. Her geçen sene değil mi? Evet. Devam edelim. Sadek. Sadek senin taatine tekrar tekrar yardım edelim manasındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hz. Muaz'a radıyallahu anha tekrar tekrar nida buyurması söyleyeceklerine bir tekit ehemmiyet versin. Yani bir tekit ne demek? Ha, ne demek? Kesinlikle <gülüyor> ehemmiyet versin. Evet. Ve dinleyeceği şeylere karşı tamamıyla dikkatli bulunsun değildir. İntiba. Evet. dakika bu maksatla bir kelime üç defa tekrar buyurduğu sehyanda sabit olmuş. Yani sadece Müslim'de değil. Buhari ve Müslim'de sabit üç kere ne yaptı? Heh, bu soruyu yöneltti. Evet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir, bilir misin? Buradaki soru için el übbi bu hakikatten evet tamdır. İkmal İkmal il übbi'nin Müslim şerhi İkmal İkmal il orada söylüyor, bu hakikatten istifhamdır. Yani ne demek? Evet evet hakikat hakkında. Aslında cevabı bellidir bunun ama o hakikat hakkında ne? He. Soru sorarak aslında Aynen. o hakikati intibahla, dikkatle ortaya koymaktır. Evet. Devam et. Dedikten sonra şunları söyler. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onlara farz kıldığı şeylerdir. Hakkaş, hakkaş şey den alınmıştır ki sabit oldu demektir. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise vaadi ile şerran onlara verilmesi lazım gelen şeylerdir. Bazıları hakkı şöyle tarif ediyor. Yani lazım. übbi biraz daha he, hakkullah alel ibad hakkül ibad Allah. Yani hak kelimesi geçiyor ya. İşte hakkın ne anlama geldiğini burada biraz ne yapıyor? Kelime tahlili ortaya koyuyor. Yani e, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı farzlar. Genişletebiliriz aslında. Her farz aynı zamanda Neyi içerir? Haramı da içerir. Nasıl olur? Emredilen şeyi yapmak farz. edilen şeyi yapmamak da farz. Emredilen şeyi yapmak farz. Nehyedilen, yasaklanan şeyi yapmamak da farz. O halde farz deyince o da giriyor içine. Ha, o halde Allah'ın kullar üzerindeki hakkı sadece tevhid boyutu değil. O Tevhid boyutu çünkü neyi de içine alıyor? He, emir yasakları da içine alıyor. O halde ne yapmak? Allah'ın helal ilan ettiklerini işlemek, haram ilan ettiklerinden kaçınmak. He. E, bunun yanında da kulların Allah üzerindeki hakkı o da ne? He. Yani şeran ne lazım geliyorsa onun karşılığında Allah'ın onu ne yapması? Kullara vermesi. Doğrudan cennese cennet. Cehennemde durak var, ondan sonra cennetse cennet. Cehennemde de işte o kadar tabaka var, o tabakada uğrayacak yerler vesaire vesaire vesaire. Ta kıyamette başlıyor, kabir azabıyla başlıyor. Evet, devam edelim. Neymiş hak? Hak, mevcut ve mütehakkik olan, yahut %100 vücut bulacak olan her şeydir. Yani mevcut vardır ve kesinlikle de ne yapacaktır? Vücut bulacaktır. Olacaktır yani. Evet. Mesela Allahu Teala ezelden ve ezelen ve ebeden mevcut olan haktır. Evet. Ölüm, cennet ve cehennet... <gülüyor> vel evvelu vel akhir. <gülüyor> evet. Ölüm, cennet ve cehennem haktırlar. E zaten biliyorsunuz bu hak kelimesini hadiste de Peygamberi Siyahatü Vesselam kullanıyor değil mi? El cennetü hak. Evet almıştık bunları değil mi? <gülüyor> ve naru hak değil mi? Hepsini alıyordu, söylüyordu orada. Evet. Heh. Çünkü %100 vakidirler bir söz için bu söz haktır denir, denirse bunun manası onunla haber verilen şey muhakkak olacaktır. Tereddüt götürmez demektir. Yani sahiden de öte. Doğrudan da öte. Doğru nisbi olabilir belki ama hak dediğin zaman yani bu alel hakkı yani. Hani hakikaten diyoruz ya doğru. Hakikaten gerçek. Şimdi gerçek diyorsun sonra hakikaten gerçek diyorsun. Niye? Hakikaten gerçek diyorsun. Bak. Gerçek dedin zaten ama işte o, işte işte o, işte işte işte, işte, işte o. Hakikat işte, hakikat hakikat. Ama ehl-i sünnetin hakikati. Başkalarının terennüm ettiği hakikat değil, ehl-i sünnetin hakikati. Çünkü hakikat kelimesini bile evirmişler, çevirmişler, hakikat dışı anlamlar yüklemişler. Evet, devam edelim. Bazı ulemaya göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulların Allah üzerindeki hakların buyurması Allah'ın kulları üzerindeki hakkına mukabele olmak içindir. Yani Allah'ın madem kullar üzerinde hakkı var, kulların da Allah'ın üzerinde hakkı var. Ona mukabele olsun diye. Evet. Yoksa kulların Allah Teala üzerinde He. bir hakkı olamaz. Yani fil olduğundan dolayı değil. Allah gani. Ama ney? Allah'ın kullar üzerinde hakkı var ya bir tepşir olsun. Şimdi burada hadisin mesela sonundaki o ibare yok. Müjdeleyeyim mi? Müjdele mi diyor. İnsanlar ona ne yaparlar? Buradaki rivayette o yok mesela şu an. Ha, yani e, orada bir aslında ne var? Motivasyon var yani. Sevk var yani. Sevk. Bir de bir şey yapıyorsun karşılığı da var. Boşuna değil yaptın. Yaptığın boşuna değil. Ebedi cehennem azabı yok. Ebedi yanma yok. Ciltler yanacak, yanacak. Ondan sonra yeniden yeni ciltler verecek Allah. Onlar da yanacak. Bu nasıl bir muammadır? Nasıl bir şeydir bu? Evet, devam edelim. Bu söz bir kimsenin arkadaşına, hakkım bende mahfuzdur demesi kabiliğinden de olabilir. Bundan baksa sana vaat ettiğim sana vaat ettiğim şeyi bende hakkınmış gibi muhakkak suretle yapacağım demek. Ya Allah yani zaten verdiği neye? vade söze ne yapmaz? Hulf etmez. Caymaz yani. Mümkün değil. E böyleyse böyledir yani hüküm. Nebisi de bunu bize ne yapmış? Bildirmiş. Evet. Devam edelim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. İfadesinde ibadetle şirk koşmamayı niçin bir yerde zikrettiğini kitabımızın beşinci hadisinin şerhinde gördüğümüz için tekrar Bak, etmemiz. Bak burada bir şey var. Altını çizin. Şimdi bakın. Yani daha önce şey yapmadık diyor. Yani daha önce zikrettik demiyor. Beşinci hadisin şerhinde. Yani bizim yani bir sayfa numarasını vermiyor. Yani nereden bilsin mübarek? Çünkü bunu yazmış sonra bu kitap basılmış. Hangi sayfaya gelecek? Bir daha dönüp de bakabilmiş mi acaba? Değil mi? Ha? Ama ne diyor? Beşinci hadisin şerhinde ne yaptık diyor? Gördük diyor. Bak ihale ediyor. Geriye ne yapıyor? İhale ediyor. Çok önemli bu. Evet. Yani daha önce geçmişti zaten. E yani şirk kelimesini kullanmasa da ibadet zaten şirki şirk koşmamayı ne yapıyor? İçeriyor mutlak ibadet sırf ibadet saf ibadet Allah'a yapılan ibadet zaten içinde neyi barındırmaz? Şirki barındırmaz. Zaten şirki barındırıyorsa Allah'a ibadet olmaz o. Şirk koştuğuna ibadet olur. Evet ama önemli tabii. Ha, önemli. Şimdi bab başlığımız neydi? Neydi bab başlığımız arkadaşlar? Neydi bab baştı? Allah Kim ki tevhid üzere öler, Kim ki üzere ölürse kesinlikle cennete girer onun delili babı. İşte bak. Katil evet, katliy olarak kesinlikle katliy demek kesinlikle. He. İşte bak bu tevhid üzere öleni Allah Azze ve Celle ebediyen ne yapmıyor? Cehennemde bırakmıyor. İşte, cennete girer demek bu. Eninde sonunda ne yapar o adam? Cennete girer. Ebediyen ne yapmaz ilelebet cehennemde kafirler gibi kalmaz. Evet, önemli olan noktası bu. Buna ne yapmış? Atif bulunmuş. Evet. Diğer rivayet alalım. Galal imanul müslim rahmetullah. Hatta sana Ebu Bekri Ebu bunu Ebi Şeybet'e. Galatta sana Ebu Ahvasi. Selamun buna Süleyim. An Ebi İshak. An Umarı buna. Tamam. Meymun, tamam. Amr, Amerik tamam. numeymun an Am muazip ni cevet. Gal kuntu rıdfe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam ala himari. Yıqalı lhe ufeir. Gal ya muazu. Tedri ma hak kullahi ala ibadi, vma hak ibadi ala kullahi. Gal bultu Allah ve Rasuluhu alemu. Gal e, fakine hak kullahi ala ibadi yabdu an yabdu Allaha, ve la yushdikuh Allah azza ve jalla, an la man la ya La Evet. Bu doğrudan enesin enes bin mahliin muazdan değil, amr bin meymun. Tabiinden onun Muaz'dan rivayeti oku senedi bize Ebu Bekir bin Ebi Şehbe rivayet etti dedin. hocası Ebu Bekir İbni Ebi Şehbe meşhur İbni Ebi Şehbe evet bize Ebu Ahvas Selam bin Süleym 2 Ebu İsa'dan 3 o da Amur bin Meymun'dan 4 O da Muaz bin Cebel'den naklen rivayet 5 Humasi bir önceki senede bakalım Heddaq 1 Hemmam 2 Katade 3 Enes 4 Muaz 5 Gördük değil mi? <gülüyor> Humasi bu da Evet Halbuki Rubai'de denebilir Çünkü iki sahabi var Evet Birbirini gördükleri kesin Evet Ama bizzat Enes ondan işitmiş Evet Enes 10'a şahit mi? Bir sonraki rivayetlerde şahit olduğunu da göreceğiz Evet Devam edelim Muaz şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terikesinde Ufe'y denilen bir merkebin üzerindeydim. Evet. Ya Muaz. Allah... Şimdi e, e, merkep dediği eşek. Şimdi merkep Arapça'da bilinen her şeyi ifade eder ama burada himar diyor. Şimdi deminki rivayette deveden bahsetti değil mi? Deveden bahsetti. E, çünkü e, muahkara ya da muhiretur rahal dedi ki rahal devenin semeriydi. Eşeğin semeri ükaftı. Değil mi? Neydi? Ükaf. Evet. Şimdi bu acaba raminin tasarrufu mudur? Yoksa iki ayrı olay mıdır? Muhtemeldir ki raminin neyi? Tasarrufudur. Evet. Evet. Raminin tasarrufudur. Yoksa iki ayrı olay mı? Biz Fadır ibn Abbas'la da Peygamberi ve Vesselam arasında bu tür neleri, münasebetleri biliyoruz. Yine bir haç yolculuğunda onun, onun retfi olduğunu biliyoruz. E, birazdan zaten üç aşağı beş yukarı bilgiler verecek. Muhtelif zaten rivayetler var. Burada da eşekten bahsediyor. Eşekte onun terkесindeydim diyor. İsmi de Ufeir diyor. İsmini de veriyor yani Kat'i Ufeir. Eşeğin de ismi ne? Ufeir. Evet devam edelim. Ya Muaz, Allah'ın kulların üzerinde, kulların da Allah üzerinde hakkı nedir, bilir misin? buyurdu. Ben, Allah ve Resulü bilir dedim. Gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir buyurdu. Ben, Ya Resulallah, bu insanlara müjdeleyeyim mi? dedim. Müjdeleme, zira güvenirler buyurdu. Evet, şimdi burada ziyadesi bu aldık öncesini. Müjdeleyeyim mi? Müjdeleme. Zira buna ne yapar? Dayanırlar. Güvenirler de neyi bırakırlar? İbadeti, Amel işlemeyi, ibadeti bırakırlar. Evet. Şimdi burada Uzun Uza diye bir bilgi vermiş. Neymiş? Okuyalım onu. Çok güzel bir bilgi. Evet. Toku. Kendilerine her haramı mübah itikat eden ibahiye serserilerinin kulakları çınlasın. Şimdi bak görüyor musunuz ifadeyi? Kendilerine her haramı mübah itikat eden yani her harama mübah deyip inanan ibahiye, helalci gören, mübah gören serserilerin kulakları çınlasın. İşte bu hadis ha, ibahiyeye cevap diyor. Onlara red ifadesi bu tabi. Serseri kelimesi kullanmış değil mi? Serseri evet. Devam edelim. Maalesef muhitimizde de sık sık tesadüf edilen bu şeytanların kahvehanelerde Şeytanlar ve, bunlar bir de üstelik yani. Şeytanlar. Evet. Kahvehanelerde ve ötede beride rastladıkları saf Müslümanlara karşı birer evliya kesilerek bazı ayet ve hadislerden den vurarak kendi, del, kendi dalaletleri yetmiyormuş gibi... Kendi sapıkları yetmiyormuş gibi... Onları da idlal etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Saptırmaya çalıştıklarını duyuyoruz. Bu münasebete birkaç kelime söylemek zarureti hissettik. Evet, yani bir şeyler söyleyelim diyor. Nefislerin eseri olan bu şaşkınlara ilmi kelamda İbahiye taifesi denilir ki dalalet fırkalarının en menfur ve en melunlarından biridir. En nefrete değer, nefret edilmeye nam ve melunlarından birisi bunlar. Evet. Muhitimizdeki saliklerin ne derece kıdemli olduklarını Saliklerinin Saliklerinin ne derece kıdemli olduklarını bilemem. Yani muhitimizdeki bu ibahiye mezhebinin yolundan gidenlerin ne kadar kıdemli olduklarını bilemem fakat fakat fırkanın tarihi eskidir. Yani şu ankiler nedir ne değildir, hangi seviyediler, bilemem ama eskilerin e, tarihi eski. Evet. Şanına yakışır tabirle söylemek lazım gelirse o da sahip delalet fırkalarıyla yaşıttır. Bunlar akıllarınca mabut. Mabut hatta diye yakın. Ayeti kerimesini işlerine elverişli bulmuş ve mübarek ayeti o gün bugün batıl davaların delil göstere gelmişlerdir. Evet. Yakın gelinceye kadar Rabbine ne yap ibadet et. Halbuki bunu vahdeti vücutta çok ileri giden gulat dediğimiz. gulat sofiye aşırı giden o sofilerin kullandığı biliyoruz. Yani Burada yakinden kasıt ölüm ama onlar fena fillah oldukları zaman Allah oldular yani. Ben ve sen kalktı aradan. İkimiz bir olduk, biz olduk. Biz bize ibadet eder mi hiç? Öyle ya. Senle ben biz olursak arada fark kalmaz. Kim kimi ibadet edecek ki? Evet. İşte e, diyor ki bu ibahiyeciler diyor işte bu ayeti kendilerine güya ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Şimdi bakın yani bir insan maturide de olsa, yani Ebu Mansur Maturidi'nin mezhebine de mensup olsa, Eş'ari de olsa Ebu Hasan el-Eş'ari'nin mezhebine de mensup olsa tevhidde tevhiddir. Şirke asla vermez, geçit vermez. Onun için insaflı olmakta her zaman fayda var. Evet, devam edelim. <gülüyor> ayet kelimeye, ayet kelimeye şöyle mana verirler. Allahı ilmi yakine bilinceye kadar kendisine ibadet et. Yani inah, ayet doksan. Yani ilmi yakine bildin mi zaten ibadette bitti. <gülüyor> Heh, evet. Çünkü o ibadet ilmi yakine ulaştırıyor seni. Hı. Devam. Diyorlarmış ki Arif billah olan veliden Yani Allah'ı bilen, iyi bilen Arif billah olan veliden bütün teklifler sakıt olur Yani mükellefiyet kalkar Yani artık ona her haram mübattır ibadet de yoktur Bizler de ermiş bulunuyoruz, Binanele bize ibadet farz değildi Bizim şurada oturup sohbette bulunmamız cahillerin namazından bin kat evladır Derler Kendilerine bir farz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir vakit namaz borcu kalmadan dünyadan gittiğini hatırlatırsa hemen Sen ona bakma o başkalarına öğretmek için kılmıştır diye cevap verilermiş Halbuki ayet-i manası sahabe, tabi'in ve bütün müştehitlerin icmali ile şöyledir İcma'i ile herhalde o icma'ı, icması yani evet Şöyledir sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et Nitekim Fahri Kainat, sallallahu alaihi wasallam Efendimiz de böyle yapmıştır. Hatta birkaç defa bayılmasına rağmen ölüm döşeğinden, ölüm döşeğinden kalkarak namazını kılmak istemiş. Nihayet kendisi, nihayet kendi de oturak, kendinde, kendinde oturacak kadar derman bulunca sonra namazını oturduğu yerde kılmıştır. Son, Son namazını mı? oturduğu yerde kılmıştır. Kıldırmıştır. Kıldırmıştır. Hı, yavaş. Nihayet Hı. kendinde oturacak kadar derman bulunca son namazını oturduğu yerde kıldırmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en iyi bileniniz benim buyur, buyururken elbette hiçbir Müslüman Allah'ı ondan daha iyi bildiğini iddia edemez i̇bn Teymiye, Şehir Hüseyin müt Allah rahmet eylesin şu delili çok kullanır Allah'ı en iyi bilenimiz kimdir? Allah Resulüdür aleyhissalatü vesselamdır o halde he, onun bilmediği bizim bildiğimiz ne var? Ya da onun yanlış anlayıp bizim doğru anladığımız ne var? Bu delili çok kullanır. İşte burada da Allah rahmet eylesin Ahmet Davutoğlu Hoca'nın bu delili kullandığını görüyoruz. E öyle ya. Öyle. Yani demek ki Allah Resulü bilmiyormuş biz biliyorsak. O anlam çıkar. Evet. Devam edelim. Şu halde Allah herkesten daha iyi bilen ve Allah'ın en sevgili kulu olduğuna zerre miktarı şüphe bulunmayan Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve diğer peygamberlerden hiçbir teklif sakıt olmayacak da Yani mükellefiyet ölene kadar kalkmayacak da Bütün menhiyatı rahatça icra etsinler diye bir Allah serseriden bütün teklife sakıt olacak öyle mi? Evet Maskara heriflerin kendilerine verdikleri payya bakınız Yedikleri evet. meşru Herzeleri. Herzeleri meşru gösterilmek için de gösterebilmek için ta nerelere uzanıyorlar. Ta nerelere uzanıyorlar. Yani ayeti kendi sapıklıklarına ne kullanıyorlar? Deli kullanıyorlar. Evet. Cümleler ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Evet. He. Daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu natık hayvanların nasıl konuştuklarını görmek için biz de kendilerine bazı sorular soralım. Yani natık hayvan konuşan hayvan. Evet. Hz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretmek için ibadet ettiyse sizin ibadet sizin gibi sizin gibi ibadet kaçkınlarına ibadet öğretmeye çalışması abesle iştigal değil midir? <gülüyor> Öyle ya ibadet yapmayacak bir kimseye ibadet öğretmenin hikmeti ne olabilir? Evet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetleri ashabı öğretmiştir acaba onlardan kaç tanesi bir vakit namazını bırakmıştır. Onlar çünkü niye? Onların hiçbiri e, fenafillah olamadı. Yani arif e, e, Arifi Billah da olamadı. Yani ulaşamadı yani. Hiç hiç ulaşamadılar o makamlara. Evet. Heh. C. içlerinden birçokları hayatlarında cennetle müjdelenen bu zevat sizin derecenize Yüksel, yükselemediler mi dersiniz? Ya zaten eğer bu, yani bunlar bir de o sahabiler gibi cennetle Mücelsen, müjdelenseydiler <gülüyor> hiç şeyde de beklemezlerdi. Arif-i Billah'ı da beklemezlerdi bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Temelli ibadatı bırakırlardı. He. Devam. De, öğreten hoca ömrü boyunca çalışsın, öğrenirse yapmamak için öğrensin. Ve yapmadığından mesul olmasın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispetle sizin haliniz. Çok güzel bir cümle. Bir daha baştan al. Öğreten hoca ömrü boyunca çalışsın, öğrenen ise yapmamak için öğrensin ve yapmadığından mesul olmasın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispetle sizin haliniz. Böyle bir saltanat dünyanın neresine görmüştür? Evet. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'a müjdeleme. Çünkü ona güvenirler. Yani ibadet etmeyip tembel tembel oturur kalırlar buyuruyor. Buna sizler der, sizler ne buyursunuz? Evet. Tabii bunlar e, hakikaten mesela şu bölüm bile e, tevhidle alakalı hakikaten yani e, işte bizim yani ya da başka arkadaşların işte tevhidle alakalı yazdıkları e, bir kitapta bu hadisin şerhinde kullanılabilecek güzel bir argüman yani kullanılabilir çok güzel. İşte ehli neye e, tasavvufa cevap kimden? Ahmet ha, Davutoğlu da Hoca'dan, uzaktan değil yani. Eşarim. Evet, evet. Devam, Ufeir. Hı. Ufeir, peygamber sallallahu aleyhi ve merkebinin ismidir. Aslı afer olup terhim, terhim, sureti, terhim. terhim suretiyle taskir yapılmıştır. Hı? İsmi taskir, evet. Nitekim aynı usulde esvet kelimesinin taskiri de suveit gelir. Bu kelimeyi Kadiyas, Ufeir şeklinde zapt etmişse de... Yani aynı değil gayın, bunun hata olduğu beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin meşhur ismi Ya'fur'dur. Bu hayvanın Haccetul Veda'da öldüğü söylenir. Ya'furun evet. <gülüyor> Zahire bakılırsa bu rivayet yukarıdakinden başka olmalıdır. Niye? Çünkü yukarıdaki rivayette Muahhiratul Rahıl tabiri kullanılmıştır. Deve semeri'nin arka kaşı manasına gelen bu tabir bilinen hayvanın deve olduğunu gösterir ma mavi mezkur tabirden ki burada eşek diyor değil mi? Ha. deve semerinin arka kaşı kadar manası kastedilmiş de olabilir o takdirde iki rivayette bahsedilen hadis bir olur. Ha, ya ayrıdır biri nedir? Deveyle olan olay diğeri eşekle ya da burada da her ne kadar e, himar ya da uferi kelimesini kullanmışsa da yani burada da aslında kastettiği ne? Devenin kendisi yani ravi'nin tasarrufu var demektir. Tabi allah Alem bi savabihi evet Diğer rivayeti alalım. Çok bir şey demeye gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı aynı anlamı ifade ediyor. Evet. Gali İmamül Müslüm ehmehullah Gali Haddesana Muhammed İbnül Müsenna ve İbnü Beşşarim Gali İbnül Müsenna Gali Haddesana Muhammed İbnül Cafer Gali Haddesana Şubetü an Ebi Hasinin ve Eş'ası vel Eş'at İbni Süleym Ennehumâ Semiyal Esvedu bunu Esvedebni. Niye? Meft. Evet. Hilal'in. Yuhat Yusu an Muaz necebili. Dale. Dale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muaz, etedri ma hakku Allahu ala al-ibadi? Qala ve Resuluhu a'lem. Qala en yu'badu Allahu ve la yushike bi şey'un. Ve la yushreke. Ve la meçhul. Yushreke hmm. bihi şey'un. قال تدري ما Evet. Okuyalım tercümesini bize Muhammed bin Müsenna ile rivayet ettiler. Şimdi iyi yani iki şeyhi var burada. İmam Müslim, Muhammed bin Müsenna ve İbn Beşir ve evet. İbnül Müsenna dedi ki Şimdi ama o iki şeyhden İbnül Müsenna şu tarikten almış. Evet. Bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. Dedi ki Ne yaptı? Kaç oldu? İki oldu. Evet. Bize Şube Üç Ebu Hasim ile Esas bin Süleym'den Dört beş Değil mi? Evet. Naklen her ikisinin Esmet bin Hilali Altı Muaz bin Cebel'den hadis yedi. rivayet ederken Bir daha sayalım. Bir Bir değil mi? Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok. 6. Çünkü burada Ebi Hasin ve El Eşas aynı tabakada. 6. 6. 6. Südasi. Aynı tabakada. Evet. Orada dikkat etmedik valla. Evet. E burada da e, bir önceki rivayette Hümasi idi. E, Amr bin Meymun Muaz'dan rivayet ediyordu. Burada kim rivayet ediyor? Esvet bin Hilal. Kimden? Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor. Evet devam edelim. Şu kimmiş önce bir bakalım Ebu Hasin'e. Ebu Hasin Osman bin Asım. İddiye 128'e vefat etmiştir. Kufeli'dir. Sahihayn abilerindendir. Evet. Ve bu Şansa Eshaş bin Süleym. Hicri'yi 125'de ifade etmiştir. Kufeli'dir. Yani Eş'af bin Süleym'in künyesi Ebu Şahsa. Evet. 125'de ölmüş Kufeli. Esfid bin Hilal el Muharibi. Tabi'inden olup Kufeli'dir. Sahiha-i Evet. Okuyalım şimdi hadisi. Muaz bin Cebel'den. Muaz bin Cebel'den hadisi vayda ederken işittiklerini anlattı. Muaz radıyallahu anh şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? dedi Muaz. Allah ve Resulü bilir. Cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet olunmak ve ona hiçbir şey ortak koşulmaması. Yani burada yani Muaz'a doğrudan hitaben değil meçhul. Yani ibadet etmendir, şirk koşmamandır değil de Allah'a ibadet edilmesi ve bir şeyin şirk koşulmaması. Yani an bir ifade ama belli yani. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? buyurdu. Muaz tekrar Allah ve Resulü bilir cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları azap etmemektir buyurdular. Evet. Evet devam et. İbaresi <gülüyor> hakkında Ebu, Ebu Amr İbni Salah şunları söylemiş. Sıyanet Sahih Müslim'de kitabı var İbni Salah ne demiş? Esas nusralarda şey en, Ki yani meful değil mi? Evet. Kelimesi mansup olarak da rivayet edilmiştir. Cümle üç vecih arasında tereddüde, tereddütte kalmak şartıyla bu doğrudur. Üç vecihden birincisi fiili. En yübüdallâh şeklinde müzekker galip olarak okunmaktır. Manası kulun Allah'a ibadet etmesi, ona hiçbir şeyi ortak koş. En yabudallâh o zaman. En yabudallâh. Kulun manası kulun Allah'a ibadet etmesi, ona hiçbir şeyi ortak koşmaması. Vela üçrike bihi şeye evet. İkincisi? İkincisi En tâbudallâh velâ tüşrike bihi şeye evet. Okumaktır. Bu vecih senin ibadet etmendir. Manasına gelir ve fiil muhatap okunur. Muhatap, Muaz Rad radıyallahu anh olduğu için hitap hasretler onadır. Ondan başkasına da tenmih suretiyle delalet eder. Evet. Yani en ya budallah ve la yüşrike bihi şey'a. İkincisi en tabudallah budallah ve la tüşrike bihi şey'a. Üçüncüsü en yo bedallah ve la bihi şey. Evet. Çektim. Üçüncüsü. Üçüncüsü en yu'bedallâhe şeklinde en yu'bedallâhu en yu'bedallâhu şeklinde fiili meçhul okumak olur. Bu takdirde şey en kelimesi mef'ul vih değil, mastardan yani mef'ul mutlak olan işraken den olur. Taib, naibi, evet. naibi, fail de, car ve mecrurdur. Evet. Rivayet bu üç vecihten birisine tayin etmediğine göre, bu hadisi rivayet eden bizlere düşen vazife 3 vecih birer birer söylemektir. Her birini söyleyeceksin ayrıyeten. Ta ki, bize düşen o. Yani şimdi bakın burada bir ne yapmış ee, İrap durumundan bahsetmiş. Yani burada güzel bir özellik bu. Yani e, İrap'taki incelik bu işte. Onu da veriyor bize. Şer'in önem bu işte. Evet devam edelim. 3 ki, ki. vecihten hangisiyle söylediyse onu %100 zikretmiş olalım. İşte i̇bn Salah öyle bakıyor yani. Onu da söyle, onu da söyle, onu da söyle ki üçü de peygamberden Aleyhisselatü Vesselam sabit olmuştur. Üçünü de zikretmiş olursun diyor, evet. İmam Nevevi i̇bn Salah'ın yukarıdaki sözünden nakik ettikten sonra bizim zikrettiğimiz ilk şekil hem rivayetten, hem rivayeten hem manen doğrudur demiştir. Yani en ya bu da Allah veya üçlü bir şey, çok fark eden bir şey yok. Yani aynı kapıya çıkıyor. Evet, bir sonraki rivayeti alalım. Gâle İmâm-ı Hatla sana bunu Zekeriya. Galatta sana Husseinun an Zaid an Zaidete an evi Hasinin an esvedi esvedi ibne Hilali. Vale semikte muadil ya da da ani Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Faajib faajibtu. Faajibtu. Faajibtu. Fakala, hal tredi ma hak kullahi al nasi naha hadisim. Evet. Devam. Bize el Kasım bin Zeker'e rivayet etti. Dedik Şeyhi, Müslümin. Bize Hüseyin. Evet. Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali bin Velid el-Kufi. Evet. İcri, İcri 203'te vefat etmiştir. Kufeli azadlı kölelerdendir. eden Zahide bin Kudame. Ebu Salt el-Kufi imam Zahide bin Kudame. Hadis ilminde sözü seyrede sayılanlar arasında adı geçen imamlardandır. İmam Ziyad bin Alaka ve Abdülmanik bin Umayr Mansur Semak ve Musa bin Ebi Ayşe Asim bin Belde hadis hadisi şerife aks ve istima ilemiştir. Almış ve eşitmiştir. Kendisinden İmam Süfyan bin Uyeyne, Kusyin Cufi, Abdurrahman bin Mehdi muavi bin Amr Ebu Naim Hakt bin Ganem Ebu Buna Ganem değil de Gan desek daha doğru olur. Gan evet. Evet. daha doğru olur gan Ebu Ureyfetun Mehdi Ahmet bin Yunus gibi eğilme hadiste ahsı hadis eylemiştir. Kütüb-i sitimalların hep kendisinden hadis şerife tahriş eylemişlerdir. İmam Zahide bin Kudam'e hudut boylarındaki gazalara istirak etmek için Anadolu hudutlarındaki kalelerden birinde irtihar-ı darbe Evet bizim topraklarımızda vefat etmiş. Evet kaynaklar Zehebi tezkire Kalmen. Tezkiretül Hukvaz Hazreci Hulâsatü Kemal Evet Şimdi e, burada bir şey birleşiyor Zahide kimden? Ebi Hasin Değil mi? Ebi Hasin'de ne yaptı senet? Birleşti Osman bin Asım Müşterek ravi O kimden? Evet Esvet bin Naklen. Naklen Esvet İlal'dan Naklen Kaç var burada? Südâsiydi Kasım 1, Hüseyin 2, Zahide 3 Ebi Hasan 4, Esvet 5 Muaz 6. Evet. evet. Evet. Evet. Devam edelim. Esmet demiş ki Muaz'ı beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı. Hemen kendilerine icabet eyledi. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin buyurular? Derken işittim. Rabi hadisi yukarıdaki, yukarıdakilerin rivayetleri Nahve ki, dedi benzeri. Mifledesi aynıydı 3 aşağı beş yukarı. Evet. Yani devam. Yani İmam Müslim'in bu dördüncü rivayetindeki Şehhi El Kasım bin Zekeriya dahi bu hadisin daha önceki rivayetlerdeki şeyleri Heddab Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ve Muhammed bin Müsenna ile İbn Beşyarın rivayetleri gibi nakletmiş. Yani diğer o dört Şehh gibi, evet. Bu rivayette zikte geçen Hüseyin kelimesi Hüseyin kelimesi bütün esas nüssalarda sin ile yazılır. Ancak kalay yazın bazı esas nüssalarda Hüseyin. Bu kelimenin sap ile Hüseyin şeklinde yazıldığını söylemişse de Meskul şekil doğru değildir. Çünkü Husayn namında bir ravinin Zahide'den rivayette bulunduğunu bilen yoktur. E çünkü Zahide'den rivayette bulunmuş olması lazım. He, yani evet e, kendisi de Husayn'da aynı zamanda Esve, şey, Esved e, e, bin Hilal'den de ne yapmış olması lazım? Hadis alması lazım. evet. Ondan birçok yerlerde hadis rivayet eden Rabbi Husayn Hüseyin bin Ali el işte bu da bir abinin e, ismini zapt etmekteki diğer bir yol. İsmini tam bilemiyorsan, he, e, işte e, ne yaparsın e, hadisini aldığı kimdir? Kimden o hadisi almış bu? Yani kimin talebeleri arasında? Şimdi burada şehin ismi Zayid ittifak var değil mi? Ama Zayid denilen bu adamın talebeler arasında Hüseyin yok. Ne var? Hüseyin, Hüseyin var. Evet. Devam edelim. Yani e, alalım çünkü bunlar halen daha e, Muaz Bin Cebel rivayeti. E, 54 No'ya kadar Muaz Bin Cebel rivayeti olarak gidiyor. E, zaten çok bir şey yok. Evet. Ne kadar oldu derse başlayalım. Var, şey var, tamam hadi alalım bu hadisi de. Galib imam olmuş sana Züheylup ile Bu na değil herhalde? Hadde seni. Hı. imam olmuş Mehmedullah. Hattı seni Züheylup ile harbîn. Kalette sana Umruknu Yunus Yunusul Hanefiyyun. Kalette sana İkrimu Tubunu Amari. Galı hattı seni Ebu Kesirî galate seni ebu hurayre te galem sallallahu aleyhi sellem maana ebu bekirin ve umaru fi nefer feqama resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min bayni ezhurina fabtaa aleyna ve khashina en yukta yukta taa dunana ve ve fakontu öyleman fazeğe, fakarjettü abtahi Rasulullah sallallahu aleyhi sallam hatta ettiyim taaiten, lil ins lil ansari libbenim ne harib ne evet. Necer olması lazım, bir nokta Allah alem düşmüş orada. Evet necer nokta düşmüş oradan. Fakortu evet. bhi her Fedultu bhi hal, ejd lehu baaban, falam ejd, fa ıza rabiun yedhul fi hafi haitin min biirin xarjetin, vrabiul jedulu, fat fatfasu kema yeftfizad. Şu فدخلت الى رسول فدخلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره فقلت فقلت نعم يا رسول الله قال ما ما شئ ممكن فقلت كنت بين ازه كنت كنت بين ازهرنا تقتتع دوننا. تقتتفع دوننا. تقتتفع دوننا. ففزعنا. فكنت أول من فزع. فأتيت. فأتيت حازل هائته. فأه... فاحتفست. فح... فح... فاحتفست كما يتفث سعلبه. فهؤلاء الناس فرأى فق... ورائي. ورائي. فقال يا إبراهيم fa atani fa atani na alayhi wala izab bina alayya hatay hatayni famallaq famallaq qita min wara hazan haiti yashhadu an la ilaha illa allah mustajqinan biha zalimun fakan öyleman lüfiy <gülüyor> Umarı lüfiy tu lüfiy tu Umarı. Fakala ma hatanız hatanın nə alayimni ya eba hurayte. Fakulut hatani nə ala rəsul rəsulü Allahı sallallahu aleyhi sallam başını bhi ma tu. bil cenneti. Biyedihi Beyne Beyne Sediyeyi Fekharrertu Leesti Fekale İrcil Ya Ebahu Reydete Fereca'tu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Fe Eçheştu Buka'an Ve rakabini Umar Feize huve Alâ eseri Fekale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Mâleke Ya Ebahu Reydete Kultu Umara fa fa ax fa habertü billesi bağlanıbhi, f darab beyne sadiye darab tan harartu le asti. Daha irje. Fakalı lehü Rasulullah sallallahu li wasallam. Ya Umaru, ma hamalak ala ma faglta. Daha ya Rasulullahi bi abi, anta ve ebost ta bina alayki man laqiya yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu bashirahu bil jannati qala na'am qala fala naf'al fa inni akhsha an yettekila rasulullah evet Tabi bu araya farklı bir rivayeti zikrediyor ama rivayet tamamen babbaşlığımızla ne uyum halinde daha sonra yeniden Muazzır rivayetine ne yapacak devam edecek. Tabi aslında bu hadis bu rivayetler içinde belki de konuyu en iyi ne yapan ifade eden özetleyen hadislerden bir tanesi hızlıca alalım. Bana Züheyl bin Hab rivayet dedi dedi ki bize Ömer bin Yunus el Hanefi. Ebu Hafs Ömer ve Yunus bin Kasım el-Hanefi Sahihayn râvilerindendir. Evet, iki şeyh-i zühir o Ömer'den evet rivayet etti, dedi ki bize ikrim bunu Am Ammar. Üç, evet. Ebu Ammar, iklim bin Ammar yalnız Müslümin râvilerindendir rivayet eyledi. Dedi ki bana Ebu Kesir, dört, Ebu Kesir Yezid bin Abdirrahman tabiinin olup Hz. Ebu Hureyye'den hadis dinlemiştir rivayet etti. Dedi ki, bana Ebu Hureli e rivayet etti. Dedi ki, 5. Humasi değil mi? Evet. Bir cemaatin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ve Ömer de bulunuyorlardı. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalktı gitti ve yanımıza dönmesi biraz gecikti. Biz kendisine bir kötülük yapılmasından korkarak endişe düştük ve hemen kalktık. İlk telaşa kapılan ben idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sallallahu aleyhi ve selleme arama çıktım nihayet ensardan benim neccere ait bir bahçeye gelince acaba bir kapı bulabilir miyim diye onun etrafında dolaştım. Fakat bulamadım. Bir de baktım ki akar bir kuyudan meydana gelen bir rabi'i bir bahçenin içinde giriyor. Rabbi kanal demektir. Ben derhal tilkinin büzüldüğü gibi büzülerek yani bir kanal var su kanalı var kuyudan gelen bir kanal var o neyin içine giriyor? Bahçenin içine giriyor. Evet. Ben derhal tilkinin büzüldüğü gibi büzülerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giriverdin. Sen Ebu Hureli misin diye sordu. Evet ya Resulullah dedim. Niye geldin dedi. Aramızda gidin. Sonra birden kalktın gittin ve yanımıza dönmekte geciktin. Doğrusu sana bir kötülük yapılmasından korkarak endişeye düştük. İlk endişe ilk eden de ben oldum. Ben oldum da şu bahçeye kadar geldim ve hemen tilkinin toparlandığı gibi toparlanarak içeri daldım. Öteki insanlar da arkamdadır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Eba Hureyre, dedi. Ve bana ayakkabılarını vererek şu iki tek ayakkabımı götür. Bu bahçenin arkasında kalbi yüzde yüz inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Burada kalbi yüzde yüz inanarak evet. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getiren her kime rast gelirsen onu hemen cennetle müjdele buyururlar. İlk rastladığım Ömer oldu. Bana bu ayakkabılar nedir Ya Eba Hureyre? dedi. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabılarıdır. Beni bunlarla gönderdiler ki kalbe yüzde yüz inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getiren kimse kime rastlarsan onu cennette müjdeleyeceğim dedi. Bunun üzerine Ömer eliyle iki memnimin arasına vurdu ve iki memnimin arasına vurdu ben de oturduğum, oturağımın üstüne düştüm. Ömer geri dön ya Eba Hurel, dedi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüm. Ama Neredeyse ağlamak üzereydim. Üzereydi. Ömer beni takip etmiş. Bir de baktım ki izinden geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu sana? Ya Eba Hurer dedi. Ömer'e rast geldim. Benim de gönderdiğim haberi kendisine söyledim. Bunun üzerine Ömer iki memnun arasında öyle bir vuruş vurdu ki kalçamın üzerine düştüm. Halbuki burada e, bu işten en kârlı çıkan Hazreti Ömer. <gülüyor> öyle değil mi? Cenneti. E tabi yani en kârlı çıkan o. Ama bak neyi düşünüyor ama? En karlı çıkan o. Evet. Heh. Bana geri dön emrini verdi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ya Ömer bu yaptığın seni sevkeden nedir dedi. Ömer ya Resulullah annem annem babam sana feda olsun. Sen kalbe %100 yüz inanmış olarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek çağırdı getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdelesin diye Eba, Ebu Tebû Hurerî'yi ayakkabılarını ayakkabılarına gönderdin mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurullah. Ömer Aman yapma. Zira korkarım insanlar buna güvenip kalırlar. Binaenaleyh. Bırak şunları amel esinler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse bırak şunları buyurdular. Evet. Yani e, enkarlı çıkan o değil mi bu işten? Ama yine de e, fıkhını ne yapıyor? Konuşturtuyor. Evet. Radiyallahu anh. Evet. Uzunca bir hadis. Alalım Ne diyor? ve ana öyle miydi mi? Fezaena Fezaena fekumna evet fekumna telaşa düştük ve hemen kalktık. Kadehi yazın bir beyanına göre feza kelimesi 3 mana, manada kullanılır. A korkmak ve ehemmiyet vermek, B hitap etmek, C yardımda bulunmak. Burada bu manaların üçü de sahihdir. Birinci ihtimale göre mana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şef sevkif edilmiş olmasından korktuk. İkinciye göre telaşa düştük, yanına ayak attık. Üçüncü ihtimale göre telaş ettik ve derhal yardıma kalktık demek olur. Görüyor musunuz? Feziya kelimesi. Evet. İşte yani şehirler insanı hadise hadisin sosyolojisine vuruduna niye söylendiğine daha iyi bağlıyor. Çünkü bilgi veriyor. Evet. Devam edelim. Birin Haricetin tabir üzerinde de 3 vecek rivayet olunmuştur. 1. Bir, harice birin Bir harice neymiş bu? Evet. Bir Harice birin sıfatıdır. Sıfatla mevsuf yani harikesi neyse onun da harekesi odur. Yani evet. Sıfatla şengil giderler ve akan kuyu manasına manasını ifade ederler. Evet. 2. Birin harice bu ne evet. şeklinde olup bir teminidir. Haricenin sonunda sondaki ha zamirdir. Yani bahçenin dışındaki bir kuyudan manasına gelir. Evet. Burada tabii bahçenin dışındaki bir kuyu mu? Yoksa he bizzat sıfan akan kuyu mu? Evet. He. 3. Birin haricetin. Mi? haricetin. Evet. Biru haricetin. bir biru haricetin muzaf muzaf ile şeklindedir. Yani bir harice muzaftır. Harice bir adamın ismidir. Terkip, harici kuyusu manasını yazıyor. Yani ya akan su, akan kuyu, ya bahçenin dışındaki bir kuyu, ya da harici adındaki adamın kuyusu. Evet. Devam. Bu üç vecihin meşhur olan olanı birincisidir. Yani? Üçün? Akan kuyu. Yani nasıl? Kuyudan su ne yapıyor? Oluk vasıtasıyla bahçeye kadar uzanıyor. Evet dışarı kadar akıyor evet. Üçüncüsüdür diyen de olmuşsa da ulema buna muhafakat etmemişlerdir. Evet. Bir kuyu manasına gelen bir değil bir. Bir Kuyu manasına bir bir, gelen, bir demek. Gökhan 2 üç. Çık, ha. Bir, o ama oraya bak ne koymuş virgül koymuş evet ha. Bir bir kuyu manasına gelen müelles bir kelimedir. Hemlesini kahfet ederek bir de okunabilir. Cemik killeti eb ar eb ar kelim gelse de çok defa kelimenin hemzisi kalp ve nakil edilerek abar denilir. Cem'i kesteti bir ar gelir. Şimdi Cem'i kille azca Cem'isi daha az olanı yani kullanımda az değil. He. Yani ee, Cem'inin azı. He. Ebar e, bir de ne var? Abar var. Bir de Cem'i kesreti var. Bir ar var. Yani ee, ebar var, abar var, biar var. Hepsi bir erin çoğulu. Ama üçünde de fark var. Evet, fark var. Evet. Devam. Fehtefestum. Kelimesi... Fehtefertu. Feh mi bu? Şey yok. Yok, yok. ilkinde yok. Z, ikinci de R. Fehtefertu ki, şeklinde de rivayet edilmişse de birinci rivayet daha doğru ve mana <gülüyor> ayetelerde daha muafıktır. Çünkü... İhtefestu dar yere girebilmek için büzüldüm, toplandım manasıdır. Ekserülemanın kavli de budur. İhtereftu ise yeri kazır demektir ki buraya pek yakışmaz. Yani işte ee, tilki gibi ne yaptım? Heh, büzüldüm, süzüldüm ya da tilki gibi aynı anlama çıkıyor aslında. Yani görünmeden görünmeden şimdi Resulullah'tan endişe ediyor. Görünmeden böyle sanki hani yeri kazarda He, görünmeden oradan gider gibi ne yaptım? Gene büzüldüm demek yani. Çünkü büzülen nereye büzülür? Yere doğru büzülür. Görünmek istemiyorsan yere doğru büzüleceksin. Böyle eğileceksin, böyle gizdim gizdim gireceksin tamam. içeri. Yani bir kısmı da öyle okumuş diyor. Çok da fark eden bir şey yok ama ihtafastu daha doğru. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakkabılarına Hz. Ebu Hureyye vermesi onu gördüğüne bir alamet olsun ve onun tarafından kendilerine söyleyeceği şeyleri daha kolay kabul etsinler diyebiliriz. Çok önemli bakın, şimdi mektup olsa daha iyi olacak da okuma yazma bilmezdi Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Yani şimdi Ebu Hurer'e bir şey söyleyecek, peygamber söyle diyor müjdele ama yani şimdi delil e, bir delil de olsun diye ne yapıyor? Ayakkabısını veriyor. E çalmadı yok. ya ayakkabıyı kapıdan, e nereden çalacak zaten bir tane vardı Aleyhisselatü Vesselam, çok yok. Evet. Heh, devam. Kalbe yüzde yüz inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getirir her kimse. Her kime rast gelirsen onu hemen cennetle müjdele ifadesinden murat. Yani yüzde yüz müstehikinen biha diyor ya. Bu müstehikinen yakin ile demek. Yüzde yüz inanarak demiş. Yani yüzde doksan dokuz olmaz diyor yani. Öyle bir tercüme yapmış. Yakın ile kesin. Kesin bir iman. Cezm ile cazim bir imanla burada nasıl onu şey yapmış? yüzde %100 demiş. Yani güzel %100 işte. %99 olmaz yani. Tam olacak. Evet. Devam. Bu sıfat bu sıfat kimde bulunursa onu cennetlik olacağına haber ver. Şimdi amelin terkini zahir e, zahiri amelin terkini küfür görenler bu müstekbinen bir hak alıyor. Bak diyor işte %100 inanarak diyor. Yani adam diyor ameli terk ediyorsa zaten %100 inanmamıştır. işte aramızdaki fark bu zaten. Yani bu aslında sizin için bir delil değil. Yani aramızdaki farkı zaten ne yapıyorsunuz siz? Bunu söyleyerek dillendiriyorsunuz. Yani demek ki size göre Amel'i terk eden iman etmemiş. <gülüyor> yok yok öyle de demiyoruz diyorlar. Ya. <gülüyor> ne diyorsunuz Allah aşkına? Yani şimdi bunu delil kullanıyorsunuz. Neye delil? Bakın arkadaşlar dikkat edin bu çok önemli. Bunu neye delil kullanıyorsun sen? Delil kullandığın nokta ne? Bu çok önemli burayı görün. He, yani diyor ki Amel'i terk ediyorsa demek ki %100 iman etmemiş. O zaman imansız. Ya, ya %100 iman etmediyse imansız. E yok yok diyor. Biz yani onu da demiyoruz ama ne diyorsunuz anlamadık ki yani biz. Yani bir anlasak ne dediğinizi mesele kalmayacak. Ne dediğinizi anlamıyoruz. Onun için problem var. Ya yani Eğer bu hadisi delil alıyorsan yani demek ki He, yani ameli terk etmiyorsa inanmıyor %100 e %100 inanmamak ne demek ya o zaman bunu delil almayın burada kalbi ameli özellikle vuruluyor e yani sen bunu eğer zahiri ameli delil alırsan e amelin terki küfür diyorsun işte açıkça açıkça terki küfürdür diyorsun E, yok onu da demiyoruz diyor. Ya e, ne diyorsun Allah aşkına? Yani e, yani haricilerin en azından bir neyi var? Neyi var bir en azından? Kendi içinde neyi var? Tutarlılığı var ya. E, tutarlılık da yok. Evet devam edelim. Bu sıfat kimde bulunursa onun onun cennetlik olacağına haber var demektir. Yoksa Hz. Ebu Hureyre'ye bu şekilde iman eden kimçileri bilmesi emredilmemiştir. Çünkü iman kalp işi. Şimdi burası için... önemli. Evet. Bu sıfat devam. Evet bu sıfat kimde bulunursa. Bu sıfat kimde bulunursa onun cennetlik olacağına haber var demektir. Yoksa Hz. Ebu Hurayra'ya bu şekilde iman eden kimseleri bilmesi emredilmiştir. Ne Çünkü... bilemezdi zaten ha? Çünkü iman kalp işi olduğu için bunu bilmeye imkan yoktur. Evet. Hadisi, hadis-i şerifin bu cümlesi iman etmiş olmak için kalp, tasdik ve dille ikrar lazımdır. Sadece bunlardan biri biri kafir, kafi değildir diyen ehli hakkın mesibine delildir. Yani bak burada ne güzel. Görüyor musun delili? Yani e, kalbiyle tasdik, dille ikrar lazımdır. Olmazsa olmazdır. Yani bunlardan biri diğerinin yerine ne yapmaz doğrudan? Kafi gelmese Adam dille söyleyemez. Niye söyleyemez? Dilsizdir. Dilsizdir mesela. Anlatmıştı bunları değil mi? Yandı o anda ne yapmıştır? Bayılmıştır vesaire falan filan. Ya da dili dönmüyordur, telaffuz edemiyordur, öğrenecektir. Kalben söylüyordur. Heh. E yok canım bunun içinde uzuv da vardır. Ya O imanın tanımında imandan mücüz ama sen bunu eğer aynen bu iki sahnesinin yani e, kalb ile tasdik ve dil ile ikrar olmadan iman yoktur diyorsan ki ehl-i sünnette bunda ittifak var ama amel de olmadan iman yoktur diyor musun? E canım amel imandan diyorum o zaman. Amelin imandan olması farklı şey. Amel olmayınca tamam mı? İmanın olmaması ayrı şey. Yani ne dediğini de bilmiyor yani. Bir öyle diyor bir böyle diyor. E canım yani e, amel imandan demiş Selef. Canım yani e, Selef şey dememiş ki. Yani işte e, amelsiz iman olur dememiş ki. Lafa bak. E amelsiz iman olur demiş mi? Şey, amelsiz iman olmaz demiş mi? Tamam. Amelsiz iman olur dememiş. Peki amelsiz iman olmaz demiş mi? Namaz dışında bana bir amel göster. İstihlal olmadan bunu dediğini göster. Namazı da okuduk zaten. Hala hilaf. Neyse çok da önemli değil. Yani i̇şte bu önemli yani. Buraları görelim. Bunlar ince ayrıntılar. İnce ama fasıl evet devam edelim hadis-i hadis şerifin hadis-i şerifin hadis-i e, şey hadis-i şerifin bu cümlesi iman etmiş olmak için kalp tasdik ve dille ikrar lazımdır sadece bunlardan biri kafi değildir diyen eyle hakkın mezhebine delildir Fakultu hatini na'la rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem na'la değil mi iki tane na'la rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi bütün esas nüsharlarda bu şekilde tespit edilmiştir İbâre doğrudur ve şöyle halledilir. Hatani kelimesi muzmer yani ile nasb edilmiştir. Cümlenin geri kalan tarafı ise huma na'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takdirinde mübtedâ haber. Çünkü normalde şöyle olması lazımdı. He. Tamam mı? Hatani na'la Resulullah olması lazımdı. Madem ki na'la na'ley olarak değil de yayla değil de Elif'le müsenna olmuş. Başında hatani gelmesi lazım. O diyor ki şöyle vecih var. Şöyle diyor. Takdir yapılır diyor. He, yani yani dedim ki diyor yani kastediyorum hateni bu ikisiyle Huma o ikisi ki nala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resul neyi ayakkabısı? Evet. Devam edelim. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyri'nin göğsüne vurması, onu yere sermek veya ona eziyet etmek için ya, değil. Ya adam öyle güçlü ki normalde de vursa zaten seriyor. Ha. Söylediği sözden vazgeçilmek içindi. Heh. Bu usta kadi yazı ile kadi yazı ile diğer ulemadan bazıları şunları söylemişlerdir. Ömer radıyallahu anh. Şimdi Sünnet inkarcıları şimdi bu hadisi böyle şimdi sonuna başına bakmadan şurasını alsa bak görüyor musun? Yani Ebu Hureyri'yi bir kere daha dövmüş. Kim? Hazreti Ömer derler hemen. İnanmamıştık. Evet. Heh. Halbuki hiç alakası yok. Halbuki bu hadis aksine Ebu Hureyye ne kadar sadık olduğunu gösteriyor. Çünkü niye? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tasdik ediyor söylediğini. Evet. Ya Tasdik ediyor. Evet diyor, dedim diyor. Terliği de elinde. Ayakkabısı da elinde. Devam edelim. Evet. Ömer radıyallahu anh... Fiili ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaatı ona itiraz ile emrini kabul etmemek değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre ile gönderdiği sözde sözde Ümmetinin gönlünü almak ve onlara müjdede bulunmaktan başka bir şey yoktu. Binalen, Çünkü ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Evet bir daha Hazreti Ebu Hureyre ile Hazreti Ebu Hureyre ile gönderdiği sözde Ümmetinin gönlünü almak ve onlara müjdede bulunmaktan başka bir şey yoktu. Binaenada Ömer radıyallahu anh ümmet, ümmet bu müjdeye güvenerek amel ve ibadeti terk ederler endişesiyle onu gizlemesi ve bu gizlemenin Müslümanlar için o peşin müjdeden daha hayırlı olacağı mütealasında bulunmuştur. Nitekim fikrini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edince onun bu fikrini tasrip buyurdu. Yani zaten diğer rivayetlerde zaten Hazreti Ömer'in bir dahli yok doğrudan e, he, peygamber aleyhissalatu vesselam'dan geliyor bu ney? Cevap. Yani bir problem yok ama bu işte Hazreti Ömer'in fıkhını ne yapıyor bir kere daha bize gösteriyor. Gel de şimdi Hazreti Ömer'e taneden, küfreden, şiaya düşman olma. Değil mi? Ha. Gel de yani ona küfreden, taneden, şiaya düşman olma. Ha. Onları sev. Güzel kardeşlerimde, canım ciğerimde, hepimiz aynı Allah'ın neyiz? Kullarıyız. Aynı kitaba, aynı Rasul'e ne yaptık? İman, ya bir ayrı kitaba mı iman edecektik yani? Yani lafa bak. Ayrı Rasul'e mi iman edecektik? Yani elbette aynı kitaba, aynı Rasul'e iman edeceğiz. Yani bu bir ikram değil ki. Yani bunu böyle bir fazilet gibi gösteriyorlar. Müslümansan elbette ki o kitaba o Resul'a iman edeceksin. Yani başka bir alternatifim var. Hangi fırka var Müslümanlardan o kitaba ha, o Resul'a iman etmemiş ki? Etmiş de tevil etmiş, tarif etmiş, bir şeyler yapmış. Yani mümkün değil. Evet. İst neymiş? Dübür kıç Böyle yerlerde kelimenin hakikatini söylemekte utanmayı icabet edecek bir şey yoksa da bütün bu... Diyor ya. Harestu isti. Evet. ha Hı. Bütün bu güna gizli yerlerden müstahap olan onları burada olduğu gibi kinaye sözleriyle ifade etmektir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviye hep bu atasözleri gelmiş. Evet. Fakat icabında kelimenin hakikati sarahaten zikrediniz. Ya evet. yani Evet o manaya gelir ama tabii burada kinaye var. Kış demek, sonu demek. Hani zurnanın son deliği diyoruz ya <gülüyor> Zurnanın son deliği diyoruz ya yani Evet yani burada işte o anlamda evet Zurnanın son deli. yani yoksa doğrudan o anlamda değil Evet şimdi ne yaptı bu hadiste çünkü çok uzun yani içinde çok faydeler ee, barındıran bir hadis Bazı hükümler çıkardı 11 hüküm bunları alalım ve önümüzdeki ders inşallah diğerlerine devam edelim Evet bir hadisten çıkan hükümler bir Hükümdar veya herhangi büyük bir zat bir hususta fikir beyan eder de tebaasından biri onun fikrine muhalifi, muhalif mütalada bulunursa büyüğün gözden geçirilmesi için mütalasini ona arzetmesi gerekir. Yani şimdi, ya yani işte hükümdar bir görüş ortaya koydu, işte muhalifte mütalala bulundu. E şimdi yani e, bir noktam var, talihim var, uygun görmediğim bir ne var husus var. Sen bu uygun görmediğin hususu ona arz etmek dururken kalkıp hiç onu arz etmeden ortada burada ne yaparsan, konuşursan, yayarsan bu hayra değil neye? Şerre hizmettir. Bu fitne çıkarmaktır. Bu kargaşa çıkarmaktır. Ne yaparsın? Gelirsin. Ne yaparsın? Onu o büyüye, o hükümdara, o idareciye ne yaparsın? Makul ne izah edersin. Evet, devam edelim. Şayet mütealası doğru ise büyük onu kabul eder, değilse yanıldığı yeri söyler. Evet. 2. Yani buradaki zaten şarih der yani kimdir o? Allah Resulü değil mi? He. Doğruysa zaten doğrudur der ve emrini geri çeker. Yok yanlışsa he yanlışlığı açıklar. Ondan sonra senin diretmenin ne yok? Anlamı yok. Evet. İki, Alim öğretmek, fetva vermek gibi bir maksatla talebesi Arkadaşı ve diğer kimselerle oturur. Evet yani oturur işte. Halimi öğretmek, fetva vermek ya da başka bir maksatla oturmuş da. Evet. 3- isimleri sayılamayacak kadar kalabalık bir cemaat zikredeceği zaman eşraftan birkaçın adı söylenerek filan filan ve daha başkaları şeklinde çocuk kısaltmak caiz hatta güzel olur. Yani illa yani doğrudan isimlerini böyle teraküm bir şekilde zikretmeye gerek yok filan ve filan. Daha başkaları şeklinde sözü kısaltmak caizdir. Bu nereden almış? Ben Ebu Betübü'lümden oturuyorum. Evet, evet, evet. Heh, devam. 4- Ashab-ı kiram peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hukukuna son bir eder. Bana şefkat gösterir. Başına gelen bir musibetten dolayı pek üzülürlerdi. Yani bir an göremediler mi hemen ne yapıyorlar? Üzülüyorlar, peşine koşuyorlar. Değil mi? Evet. 5- Hükümdarlar tebalarının yararına olan şeyleri istihla, istihsale zararına olanları ise önüne almaya gayret ederler. Evet yani ne yapar eğer istihsa, istihsal yani e, ne demek? Selahına ona hayırına. Evet ee, eğer hükümdar tebanın yararına bir şey görürse onu hemencecik ne yapar? Harekete geçirir. Hemen ne yapar? Uygular değil mi? zararına olan bir şey görürse onu da ne yapar? Engeller. Evet. Devam edelim. 6 Aralarındaki dostluk ve sahireden dolayı razı olacağını bildiği bir kimsenin mülküne izinsiz girmek caizdir. Çünkü Hazreti Ebu Hureyre o bahçe izinsiz girmiş. Mülküne tabii, mülküne demiş ama Allahu alem. Yani burada bir i ile ü yer değiştirecek. Yani yani ü yapın mülküne. Daha doğru olur evet. Aralarındaki evet dostluk iznisi girmiş peygamber aralarındaki dostluk ve evet, evet. Altı, aralarındaki dostluk ve sahireden dolayı razı olacağına bildiği bir kimsenin mülküne izinsiz girmek caizdir. Yani işte Dostluk var razı olacak biliyorsun. He. Çünkü Hz. Ebu Hurey o bahçeye izinsiz girmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir şey demeyerek onu takririne buyurmuştur. İzinsiz meseleyi, izin meselesi sade mülküne girmeye de mahsus değildir. Sade mülke girmeye de mahsus değildir. Hayvanına binmek, aletinden istifade etmek, yemeğini veya meyvesini yemek yahut alıp evine götürmek vesaire Hep aynı cümledirler. Tabi ama bundan emin olacaksın ve sana helal edeceğini de bileceksin ve mümkün mertebede söyleyeceksin. Evet. Selefi halef ulemanın cumhuru buna kaydedirler. Ancak İbn Abdülberk bu meselenin yalnız yenilip içilen şeylerle onlara benze benzeyenlere mahsus olacağına Olduğuna Olduğuna altın ve gümüş gibi şeylere şamil olmadığına ima ümmet bulunduğunu söylemişse de bu icma iddiası mutlak surette kabul edilmemiştir. Yani İbn Abdülber diyor ki tamam diyor meyvedür, odur, budur, sudur, içer, yer ama yani diyor adamın diyor bir kova altını varsa, bir küp altını varsa onu da alıp gitmez. Bu konuda icma etmiş diyor ümmet. De yani. Şarih diyor ki bu konudaki icma doğru değil ama yani mesele doğru olabilir ama bu meselede icma vardır demek doğru değil. Buna dikkat edelim evet. Hı. Çünkü sahibinin yüzde yüz razı olacağı olacağı bildiğin takdirde bu gibi mallarda da izinsiz tasarrufca ya mı tabi yani bu muhtemel yani bir küp altın yüzde yüz nereden bileceksin sahibinin izni olacak yani şimdi yani bu da bir muhtemel yani bilemezsin kolay değil ya yani, yani babam bile razı olur mu acaba yani yani babam razı olur acaba yani yani. Ee, evlat bir küp altın yani baba izin verir diye aldı götürdü bozdurdu yedi içti yani değil mi? Tabi yani he, buradan yola çıkarak da ama ha benim bahçeme gelip böyle <gülüyor> param vara almayın bak ben izin verme. Ha, devam edin. Ha. Tasarruf rıza göstereceği şüpheli olduğu zaman caiz değildir. E, yani işte zaten şüphe varsa he, e, caiz değil değil mi? Ha, yani bu tabi bu alel ıtlak değil yani. Dikkat edelim. Ha, tak değil ha. ama çok samimidirler. Lafı geçmiştir. Ya bak kardeşim benim bahçeme girersin. Geçersin. Meyvesi de, koyunu da, keçisi de, suyu da, altını da. Ha. Ha. Hiç çekinmeden bak al ye. Tamam problem yok ama yani işte... Böyle ukuvvet nerede var? Değil mi? Böyle ukuvvet nerede var? Hı. Evet. Biz mesela çocukken çok şey yapardık, girerdik, meyvelardan falan yerdik. Kimse bize ses çıkarmazdı. Ama adamın koyunu almaya kalksak e ne yapardı yani? Adamın koyunu almaya kalksak ne yapardı? Ha. Ama meyvasından yerdik yani. Ses çıkarmazdı. Zarar vermeyin derdi adam dallarına. Hani koparmayın, kırmayın yerdik. Ama meyvanın dışındaki bir şeye sirayet edin. Tabii i̇şte, ne olur? Yani işte bu şeye bağlı. Evet. Yani karşı tarafla muameleye bağlı. Evet. 7 7. Hükümler veya tebaadan biri tabielerine bir alamet göndererek kendisine onları tanıtması ve bu süreçte endişelerinin önüne alması caizdir. Tabii yani bu o durumda. Yani yoksa şimdi bazen bu ters tepki de yapabilir. Yani tabii bir Ebu Hureyre'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la olan irtibatı belli sabit e nebi. Ama şimdi öyle olur ki adam bir emirin yanından Emirin neyini getirir, ayakkabısını getirir ama Emir'in başını kesip ayakkabısını da getirmiş olabilir sana yani. Değil mi? Mümkün. Yani gene de teahakkuz durumunda olmak, çok dikkatli davranmak lazım yani. Mümkün. Mümkün. Evet, devam edelim. 8. Ebedi cehennemden kurtaracak, ebedi cennetten kurtaracak iman, kalple tasdik, dille, ikrar, dille ikrarın mecmumudur. Yalnız biri kafi değildir. Evet. Dokuz bilimimizi zarar olmayan bazı bilgileri bir maslahatnameye mevzuattan dolayı öğretmemek caizdir. Yani yani eğer seddü zeriyye adıyoruz özellikle e, Hanbeli mezhebinin çokça ne kullandığı ne bir ney edille-i şeriyeden olan bir delildir. Bu harama giden yolun ne yapılması kesilmesi <gülüyor> ki bu zaten ümmette derul mefasit mukaddem ala celb masalih diye kaide vardır. Mefsediye der etmek uzaklaştırmak Evet maslahatı davet etmekten nedir? Daha evladır. Genel kaydı dört mesebin üzerinde neyi var? İttifakı var. Evet. Burada da o var. Yani Hz. Ömer onu görmüş burada. Evet. Devam edelim. Bir kimsenin başkasına annem babam sana feda olsun demesi caizdir. Yalnız Kadiyas Seleften bazılarının bunu mekruz saydığını ve Müslümanla feda yapılmaz dediğini söylese de sahih hadisler bunun mutlak suretle yani feda edilen Müslüman olsun olmasın diri olsun ölü olsun cevabıdan evet. delat etmek ama daha çok bu kim için kullanılmıştır şey, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için kullanılmıştır Heh. yani e, bunu herkes için böyle adet haline örf haline getirmek yani e, büyük ihtimalle e, şirke ne yapabilir kapı Açabilir Yani çünkü cahil insanların bazen bu tür ifadeleri hangi şekilde kullanacaklarını ne yapamazsınız hesap edemezsiniz. Yani onun için yani e, anam babam sana feda olsun diye bir adama söylemek e, o adamda tefahur ve kibir uyandırmamalı. Öyle bir adamda var mıdır yani? Değil mi? Anam sana, anam babam sana feda olsun diyecek ve yani uçmayacak. Yani zor bir şey, ihtimal. Onun için tabii bu sahabenin aleyhissalatü vesselam'a verdiği cevaplar arasında kalmıştır ki ümmette velillahilhamd 1400 yıldır bu ifadeyi kendi aralarında da zaten ne yapmamışlardır? Kullanmamışlardır. Elhamdülillah. Çünkü bu ümmetin geneli dalalette ne yapmaz arkadaşlar? Birleşmez. Yani kullanılmamıştır. Kullanılmamıştır. Evet, devam edelim. 11 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda aslaptan biri iştihatta bulunabilir. Bunun örneği tek bu değil yani. Başka örnekleri de var. Değil mi? Başka örnekleri de var. Peygamber aleyhissalatu vesselam otoritedir ama ne yapmıştır? Sahabe ile istişare etmeyi de asla ihmal etmemiştir. İstişare sünnettir. Ama idarecinin istişare kararına riayet etmesine değildir. Farz değildir. Evet kısaca Bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Önümüzdeki hafta arkadaşlar ee, unutmayalım. Çarşamba günü inşallah. Sadece önümüzdeki az Ondan sonra yine pazartesine döneceğiz. Haftayı Allah nasip ederse çarşamba günü dersimiz. Subhaneke Allah'ın adı hamdikeşi dönlerden testağfurke ve tuğbiliy. Baba mı geldi?